Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı ve insani ilişkilerimiz isimli konuşmayı takip etmek üzere. Teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a hamdü olsun. Resulüne salatu selam. Allah bizi sevdiği kullarlarını eylesin. Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i laiki vecih ile gerçek cephesiyle vecihesiyle tam anlatabilmek Herhalde bir kul için çok zor olan bir şey veya imkansız bir şey çünkü Allah'ın sevdiği, seçtiği ve Hz. Adem'den kıyamet kopuncaya kadar dünya üzerinden gelmiş geçmiş ve gelip geçecek bütün insanların en üstüne olan bir şahsı anlatmak herhalde... Ee, kolay bir şey değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakının bizler için çarpıcı sizler için siz gençler için enteresan bugünkü kültürle yetişmiş insanlar için efendim şayanı, taaccüp kısımlarını anlatmaya çalışacağım. İnsani ilişkiler sözleri çok geniş bir alanı kaplıyor. Yani insanın insanla olan bütün ilişkileri bu sözlerin altına giriyor, içine giriyor, içeriğine dahil oluyor muhtevasından. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakı da son derece geniş bir konu. İnsani ilişkiler insanın doğduğu aile ortamından başlıyor. Kendisinin anne ve babasıyla ilişkileri efendim anne ve babanın birbirleriyle ilişkileri ve çocukları ile ilişkileri kardeşlerin birbirleriyle ilişkileri bu işin içine giriyor. Bu en küçük sosyal birim olan ailede yani insan topluluklarının en küçüğü olan aile biriminde bu ilişkiler var ve bunlarla ilgili İslam'ın çok önemli emirleri var. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin çok dikkat çekici tavsiyeleri ve davranışları var sonra anne ve babadan veya evlilikten dolayı ilgi kurulan insanlar var anne babadan dolayı olan ilişkilere İslam'da karabet edilir efendim yani kan bağı var aralarında Karabet olan insanların arasında kan bağı var demektir. Evlilikten doğan tanışıklıklara da sehriyet denilir. Arada kan bağı yoktur. Birisiyle birisi evleniyor. Efendim, başka şehirden olabilir, başka ülkeden olabilir, başka milletten olabilir. Ama aralarında bir sehriyet yakınlık meydana geliyor. Yani evlilikten, damatlıktan, gelinlikten doğan bir ilişki. Bunlarla ilgili. Efendim. Ve insanın anne babasının dışındaki akrabalarıyla ilişkileriyle ilgili hükümleri var. İslam'ın ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu konudaki davranışları bahis konusu. Sonra Müslümanların Müslüman olarak birbirleriyle, sizlerin birbirinizle ilişkileriniz gibi ilişkileri var. Bunların adabı var. Büyüklerin küçüklerle, küçüklerin büyüklerle ilişkileri var. Sonra aynı yerde oturmaktan kaynaklanan ilişkiler var. Buna komşuluk ilişkileri diyoruz. Yani sizin yanınızda bir komşu ayda duruyor. Aynı katta karşı kapı bir Alman. Mesela onlarla ilişkiler. Komşuluk adabı ile ilgili var. Sonra toplumdaki e, faaliyetler Dolayısıyla meydana gelen ilişkiler var. Ee, mesela çalışma hayatı ilişkileri, ticaret ilişkileri, sanat ilişkileri, iş adabı, patron, işçi ilişkileri var. Bunların her birisi ayrı birer alem. Yani her birisi için kitap yazılabilir ve çok da iyi olur yazıldığı zaman. Sonra toplu yaşanılan yerlere ait adab var. O yerlerin temizliği, oğbe oradaki insanların birbirleriyle münasebetleri efendim e, dünya hayatına bakış efendim insanların birbirleriyle geçinmelerinin adabı buna muaşeret adabı diyoruz efendim sonra düşmanlık gösteren topluluklarla ilişkiler var ...sulh veya harf... ...cihad... ...görüyorsunuz... ...yani öyle bir başlıkla bizi öyle bir konuya... E, itti ki... E, ...bu konferansı tertip eden... ...sevgili kardeşlerimiz... ...sizlerle... ...yıllarca konuşabiliriz... ...bu konularla ilgili olarak... ...tabii kompozisyon ilmi bakımından... ...yani konuşma tekniği, yazma tekniği... ...bakımından... ...konuların genişliği... ...işlenmesini iyileştirir Yani yukarıdan bakıyorsunuz çünkü detayına inemezsiniz. Teknik yönden bir takım sakıncaları vardır geniş konuların. Ama buna rağmen inşallah tabi güzel bir konu seçilmiştir. Çünkü bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davranışından, hayatından, ahlakından, bugünkü hayatımıza Köprü kurulması lazım ve bizim ondan öğreneceğimiz çok şeyler var. Her şeyi oradan öğreniyoruz. Onun için güzel bir bağlantı kurulmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakı ve insani ilişkilerimiz diye iki şey arasında alaka kurulmuştur. Güzel bir konusu içilmiş oluyor. Bu bakımdan teşekkür ediyorum konuyu tespit etmiş olan kardeşlerimize. İslam'ın genel yapısına eğilecek olursak, yani incelemek maksadıyla, mikroskopla inceler gibi bir bilim adamı titizliğiyle eğildiğimiz zaman İslam'ın sosyal meselelere, toplumsal meselelere çok büyük, hayret edilecek kadar büyük önem veren bir din olduğunu görürüz bu bakımdan bütün öbür inanç sistemlerinden çok büyük bir farklılık arz eder İslam dini. Adeta İslam topluluk, topluluk için, topluluk dini gibidir yani bir bakıma. Ee, toplu yaşamayı bir kere teşvik etmiştir İslam. Yani acaba ben dağ başında mı yaşayayım, münzevi bir hayat mı süreyim, üzlet hayatı yaşayayım yoksa toplumun içinde mi yaşayın? Toplumun içinde yaşamayı tercih etmiştir. İslam ve teşvik etmiştir. Toplum içinde yaşayın demiştir. Halbuki eski ümmetlerde toplumdan kaçış vardır. Toplum toplumdan kaçışı teşvik vardır. Onun için daha başlarında adamlar efendim ibadethaneler yapmışlardır. Toplumdan kaçarak yaşayıp ferdi efendim olgunluklarını sağlamaya çalışmışlardır. Bunlara ruhbanlık deniliyor. Efendim, La Rahbaniyete Fil İslam diye bu yasaklanmıştır. Yani İslam'da öyle toplum kaçkınlığı yok. Toplumun içine girdiği zaman tabi insanın bir takım dertlere, belalara bulaşması, sataşması var ama toplumun içine girip orada bunlara sabretmek toplumun dışında kalmaktan daha iyidir. Prensibi var İslam'da. Ve e, tabi sevimli bazı şeyler... Efendim, insanın şehirde yaşayan insanlar aynı kalitede köyde yaşayan veya uzlette yaşayan insanlara göre 500 yıl önce cennete girecek diye tavsiye var. Bu şeyden dolayı. Ee, şehirde ilim var, cemaat var, dostluk var. Onun için şehirdeki şeye prim fazla veriyor Allahu Teala Hazretleri. Şehrin sevabı fazla. Bu insanları bedeviyetten, yani bedevilikten, yani toplum dışılıktan medeniyete, yani medineliliğe, şehirliliğe teşvik etmiştir. İslam'ın önemli bir farklı yönüdür bu. Daha önceki inanç sistemlerinden bir hayli farklı bir mantığı var İslam'ın. Efendim, sonra İslam'ın sevap, günah, ahkamı incelendiği zaman Net olarak görülür ki İslam toplum yaşamını güzelleştiren, insanların topluca rahat ve huzurlu yaşamalarını sağlayan her türlü detay işi, küçük işi, teferruatı sevapla mükafatlandırmıştır. Çok büyük sevap vermiştir. Şaşılacak kadar büyük sevap vermiştir. Efendim toplumu fesada uğratacak, toplumun huzurunu, rahatını kaçıracak şeylerin de çok büyük günah demiştir. Yapılmamasını sağlamaya çalışmıştır. Misal, selam, nihayet bir selam. İşte Esselamu Aleyküm diyorsun, "gürüskot" deniliyor veya guten Abend veya guten Morgen bir şey diyorsunuz, işte selamlaşıyorsunuz. Selam çok sevaplı bir şeydir. Hayret edecek kadar bir önem vermiştir Efendimiz. Teşvik etmiştir. Bildiğinize bilmenize selam verin buyurmuştur. Birisi topluluğa girdiği zaman Esselamu Aleyküm deyince 10 sevap kazandı demiştir. Arkasından birisi gelmiştir Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demiştir 20 sevap kazandı demiştir. Arkasından birisi daha girip Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu demiştir 30 sevap kazandı demiştir. Topluma girerken de selam verilir. Toplumdan kalkarken de Kalkarken selamı millet bilmiyor veya diyor alışmadığı için. Halk ki kalkarken de e, selamun aleyküm deyip Allah'a kalkıp gitmek vardır. Selam sözü ne gutun abında benzer, ne gutun morguna benzer, ne gutun tağa benzer. Çünkü selamın inançla ilgili bir manası vardır. Yani e, selam aleyküm dediğimiz zaman biz bir insana sen cennetlik ol demiş oluyoruz. Oraya kadar gidiyor. Hem dünyada esen kal, Başın dert görmesin, vücudun elem, keder, hastalık görmesin. Hem de seni Allah darü's-selam olan cennete soksun diye böyle ahirete kadar uzanan bir şeyi vardır. Tabi İslam şeyi biliyor, insanların nasıl eğitileceğini biliyor. Sözlerden öze geçildiğini, şekilden ruha doğru, efendim dıştan içe doğru gelindiğini biliyor. Onun için İslam şekle önem vermiştir. O şekli yapa yapa otomatikman o şeklin sonucu olan güzel şeyler sağlanır. Selam verile verile muhabbet olur. Muhabbeti teşvik ediyor. Muhabbetin çok sevabı vardır. Kardeşliğin çok büyük sevabı vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, İmam Gazali ihyasında yazmıştır. Yani bazı şeyler, işler ibadet şeklinde değildir ama çok büyük sevabı vardır. Namaz mesela form olarak bir ibadet tarzıdır. Allah'a ekber diyorsunuz, abdest alıp kıbleye dönüyorsunuz. Ürüküsü var, secdesi var, vesairesi var. Ama bazı şeyler vardır ki böyle bir ibadet formu göstermiyor. Dışarıdan bakan bir insan böyle bir şey düşünmez. Fakat sevaptır, ibadettir, sevaptır. Mesela onlardan birisi... Toplumda kişinin öteki kişilerle dostluk, arkadaşlık yapması, kuvvet diyoruz buna, din kardeşliği diyoruz. Kardeş olması çok sevaptır. Muazzam sevaptır. En büyük sevaplardan birisidir ve büyük bir ibadettir. İnsan yeni bir dost kazandıkça, mesela bugün birisiyle tanıştığınız Merhaba, nerelisiniz? Şuralıyım vesaire. Efendim, Allah Yeni bir dost kazanan Müslüman'ın cennette derecesini bir derece daha yükseltecek diye buyruluyor. Böylece dost kazanmaya, dostluk yapmaya teşvik vardır. Dostluğu sağlamlaştıracak şeylere teşvik vardır. Mesela ziyafet çekmek, hediye vermek, efendim ziyaret etmek, hastayken efendim iadette bulunmak yani hasta ziyareti yapmak vesaire. Bunların hepsini geniş geniş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz teşvik etmiştir ve sevaplarından bahsetmiştir. Şimdi sizi ilgilendiren bir hatırayı canlı olmuş olayı size nakletmek istiyorum. Kazafi propaganda maksadıyla çok çeşitli ülkelerden Libya'ya, Trablus'a gazetecileri çağırmış. Bizim Türkiye'den de çağırmış. Solcu, sağcı, tanınmış gazetecileri çağırmış. Libya'da otele yerleştirmiş, lüks bir otele. Otelin aşağısındaki lobisinde Abdurrahman Dilipak anlattı bunu bana. O da işte sağcı bir gazeteci olarak oraya çağırmış gitmiş. Demiş ki biliyor musunuz Fransız filozofu Roger Garudy Müslüman oldu. Tabii ciddiye almamışlar. Öteki bizim Türkiye'de solcu gazeteciler ya, demişler, siz de artık yani herkes Müslüman oldu diyorsunuz. Bilmem, astronot Müslüman oldu. Kaptan Kusto Müslüman oldu. Şu Müslüman oldu, bu Müslüman oldu. Rogegari'de Müslüman olmaz demişler. Yani herkesi Müslüman oldu diye iddia ediyorsunuz. Olmaz demişler. O adam büyük filozof ya demişler. Solcu çok büyük şey adam Kitaplar yazmış, kitapları Moskova'da okunuyor, ders kitabı olarak okunuyor. Müslüman olmazı demişler. Allah'ın işine bakın ki, ertesi gün Roger Garudu da gelmiş oraya. Davet edilmiş yani. O da gelmiş ertesi gün aynı otelde. Tabii herkes merakta, acaba hakikaten Roger Garudu Müslüman mı filan? Sormuşlar, Müslüman mısınız? Evet, Müslümanım, Müslüman oldum. Yani Üstad demiş, bizim solcu gazetelerden bir tanesi, gazetecilerden. Ne diye Müslüman oldun yani demiş. Anlamış onun şeyini, sistemini, yani edasını, kafasındaki şeyini, sözünü demiş ki bak evlat çok hoşuma gidiyor da bunu her yerde söylüyorum, mağazda da söylüyorum. Bak evlat demiş, kapitalizm insanı sermayeye ve patrona esir etti. Vahşi kapitalizm efendim böyle işte Sonunda komünizmi doğurdu biliyorsunuz. kapitalizmin sert uygulamaları reaksiyonlar meydana getirdi. Komünizm meydana geldi. Komünizm ise insanı topluma feda etmiştir. Orada da insanın hiç değeri yok. Yani hapse atılır, öldürülür vesaire vesaire, mühim olan toplumdur diye. O da orada da toplum öne geçirilmiş, insan fert olarak ihmal edilmiş. Kapitalizmde de insan eziliyor, istismar ediliyor, çalıştırılıyor, işçinin emeği sömürülüyor. Sermayedarlar gittikçe daha zengin oluyor vesaire. Ee, şey emperyalizm ve sömürü efendim insana kapitalizm patrona esir etmiştir. Ee, insanı komünizm cemiyete feda etmiştir. İnsana insan olma değerini veren İslam'dır. Onun için Müslüman olun demiş. Çok kısa bir özet tabii bu. Ama bütün şeyleri, ekonomik sistemleri gayet güzel bitirmiş oluyor bu işleri çok iyi bilen bir insan olarak. Evet, İslam her konuda çok muhteşem, çok hayret edilecek, hayran kalınacak dengeler kuruyor. Yani aşırılıkları bertaraf ediyor, denge kuruyor. Hem ferde önem veriyor İslam, bireye, tek şahıs olarak önem veriyor, hem de topluma önem veriyor hiçbirisinin ötekisine ezdirtmiyor. Yani fert de çok e, mutlu, İslam'da toplum da çok düzenli. Başka sistemlerde bu yok. Onun için e, İslam hakkıyla yaşandığı zaman insanın ruhende mutlu oluyor insan. Çok rahat oluyor, huzurlu oluyor, bedenen sıhhatli oluyor. Aklen efendim, çünkü İslam aklı da korumayı esas almış, aklen de sıhhatli oluyor. Efendim ailevi yönden düzenli oluyor. Çünkü kocaya da bazı şeyler emretmiş. Şunları şunları şunları yapacaksın. Hanım'a da şun, emretmiş. Şunları şunları şunları yapacaksın. Efendim cinsel yönden de düzen koymuş. İctimai düzeni ve saadeti de sağlamış. E bunların hepsi İslam'da e, bir düzene girmiş oluyor ve İslam'la tahakkül ediyor. Onun için şeksiz şüphesiz en güzel nizam Garıdün gibi İslam olmuş oluyor. Biliyorsunuz ibadetler bile perdidir netice itibariyle kulla Rabb'ı arasındadır. Ama onların bile toplumsal olanlarının sevabı çok büyüktür. Mesela insan evde bir namaz kılar, bir sevap alır. Bir birim sevap alır. Ama camide kıldığı zaman 27 kat alıyor. Cuma namazı kılınan büyük camide kıldığı zaman 50 kat sevap alıyor. 50 kat veya 25 kat, 27 kat yani 27 kat da az değil 27 kat sevap alıyor. Sonra biliyorsunuz hani şey yapılacak bir husus dikkati çeken, zihne takılan bir husus, tamam namaz bir ibadettir. Allah'ın huzurunda duruyoruz, efendim bir şeyler okuyoruz, manasını bilerek bilmeyerek, rükû ediyoruz, secde ediyoruz, tamam bu ibadet. Oruç e, oruç da bir ibadet, tamam Allah için kendini tutuyorsun, sabrediyorsun filan. O da bir ibadet. Ama zekatı da bir ibadet yapmış İslam. Yani zekat, sonuç itibariyle, e, iktisadi bir olaydır. efendim, İçtimai bir olaydır, ahlaki bir olaydır. Ama ona büyük önem vermiş ve Peygamber Efendimiz zamanında çok önemli uygulamalar var. Mesela Ebu Bekir Sıddık Efendimiz halife olunca radıyallahu a, bazılar demişler ki ya Ebu Bekir tamam namaz kılacağız. Namaz kılacağız. Kelime-i Şahadet getireceğiz. Namaz kılacağız. Ramazanda oruç tutacağız. Ama bizden zekatı isteme. Demiş ki Resulullah zamanında verdiğiniz zekatları ya aynen verirsiniz ya da sizinle savaşırım. Çünkü siz Allah'ın bir emrini yapmamak istiyorsunuz. Harb ederim ne demiş. Halbuki aynı Ebu Bekir, Resulullah'ın darılıp da zekat almadığı bir kimse getiriyor zekatı ve Peygamber Efendimiz'e vefat ettikten sonra al ya Ebu Bekir zekatı veriyorum. Diyor ki Resulullah'ın almadığı bir zekat ben senden nasıl alırım? Almam diyor. O olay da çok enteresan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zekat ayeti indiği zaman bu şahsa da tebliğ etmişler. Zekat ayeti indi, şu kadar koyundan bir tanesini zekat olarak vereceksin. Şu kadar deveden şu kadarını zekat olarak vereceksin. Bu kabul etmemiş. Kabul etmeyince Peygamber Efendimiz bir daha onun yanına gitmeyin demiş, istemeyin demiş. bu Sıddık Efendimiz'e geldiği zaman, vermek istediği zaman yok diyor. Resulullah senden almadım, ben de almam. Yani maksat, şuraya getirmek istiyorum işi, açgözlülük, para meselesi değil. Resulullah almadığından almıyor, Resulullah zamanında verilenin de verilmesini istiyor, verilmediği zaman çarpışırım diyor. Ama biz onların hepsini bir tarafa bırakalım, zekat gibi parasal bir olay, yani içtimai fonksiyonu olan bir olay önemli bir farz oluyor ve savaşa sebep olabiliyor. O kadar önemli. Yani basit bir şekilde canım işte kendisi kazanmış ne yaparsa yapsın. Verirse verir, vermese Allah'a hesabını kendisi versin demiyor yani. Bunu bir böyle sisteme bağlamış, şeyin kat sayısını koymuş. Bu da İslam'ın ne kadar şey olduğunu gösteriyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tabii. Ee, ahlakı bahis konusu olduğu zaman önce ahlak konusunda bir iki söz söylemek lazım. Uzun ahlakın felsefesi yapılmıştır. Çok şeyler söylenebilir. Ahlak biliyorsunuz toplumsal bir olaydır. Yani ancak toplumsal ilişkilerde beliriyor, ortaya çıkıyor. İnsanın kendi kendine olduğu zaman olan bir şey değil. Başkalarıyla olan ilişkilerinde hani bu konferansın başlangıcındaki gibi insani ilişkiler diyoruz ya, ilişkilerde ortaya çıkan bir olay. O halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını incelediğimiz zaman Peygamber Efendimizin çevresindeki insanlarla ilişkilerini de tabii görmüş olacağız. Bu da önemli. Bizim için ışık tutacak hayatımızdaki hareketlere kaynak olacak. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tabii ahlakı Neydi? Hz. Ayşe Validemize sordular. Dediler ki, nasıldı Resulullah Efendimizin ahlakı? Çok kısa bir cevap verdi ama çok güzeldir. Ayşe Validemiz alim bir insandı. Kadınların hayret edilecek kadar bilgililerinden bir kimseydi. Hatta yaşlı ashabtan yaşlı kişiler, yaşlı sahabiler gelip kendisine çok meseleler sorarlardı. Yani yaşlı başlı bilgisi olmalı bir gereken. Çok meseleler sorarlardı. Hepsini gayet güzel cevaplandırdı. Yani fakih bir kimseydi, alim bir alime bir kimseydi. Her şeyi gayet güzel bilip, yeğeni diyor ki teyzeciğim, ben senin diyor tefsir bilmene şaşmıyorum, hadis bilmene şaşmıyorum, fıkıh bilmene şaşmıyorum. Ama diyor şu tıp bilgisini nereden elde ettin diyor. Yani meraklı bir zihni var şeyi beyin beyin meraklı. Tıpta da çok güzel şey varmış. Yani ileri bir durumu varmış. Bunu <gülüyor> nerede nereden elde ettin diye şaşırıyor yeğeni, hayretle soruyor. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ahlakı tabii e, misaller vererek anlatmaya çalışacağım. Çok e, emsalsizdi. Eşsiz, emsalsiz güzellikte idi. Tabi bunun için Kur'an-ı Kerim'de de ayetler var. Mesela şu ayet-i kerime Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize inmiştir. Tevbe suresinin sonunda biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad jae kum rasulun enfusikum. Size sizin içinizden bir peygamber gelmiştir. Bunu enfusikum sözüne enfesikum okuyan alimler de var. Yani sizin en enfeslerinizden birisi oh, gelmiştir. Enfes bir insan olarak gelmiş diye o manayla okuyanlar da var. O da doğrudur. Tabii enfes bir şahsiyeti vardı Peygamber Efendimizin ama bizim içimizden bizim gibi bir beşerdi. Tabii Allah niye, niye bir melek peygamber göndermedi diye müşrikler zaman zaman sormuşlar. Yani bu niye böyle beşer İnsanoğlundan, Adem oğlundan bir peygamber geldi. Niye melekten bir peygamber gelmedi? Gökten kanatlarıyla inseydi, gelseydi. Yer yüzünde insanlar yaşadığı için ve ahkam insanlara indirilmiş olduğu için ve örnek insan onlardan olacak ki öteki ötekiler onun hayatına bakarak kendi hayatlarını etsinler. O bakımdan beşer beşerden bir beşerden rasula, beşerden bir peygamber göndermiştir Allah Teala Hazretleri. Bizim gibi nefsi olan, bizim gibi gözü kaşığı olan, bizim gibi kalbi olan, bizim gibi duyguları olan, sevinmesi, üzülmesi olan, bizim gibi efendim yemesi, içmesi, uyuması, yorulması olan bir kimse. Ama bu şartlarla Allah'a en güzel kulluk nasıl yapılabilir onu göstermek için beşerden bir peygamber gelmiştir. Birçok insan bu beşerden Resulâ'yı anlayamamışlardır. Yani beşerden peygamber gelmesini anlayamamışlardır. Hep olağanüstü şeyler istemişlerdir. Diyorlar ki iki yanında iki melek gezmeli değil miydi? Sihirli bir bahçesi olmalı değil miydi? Oradan meyveleri kopalıp, koparıp çeşit çeşit meyveleri yemeli değil miydi? Yahu beşer peygamber gönderiyor Allah size. Sizin gibi. Bu beşer peygamberi yani tabiilik içindeki mükemmelliği birçok kimse anlayamamıştır. Anlayan anlamıştır. Anlamayan anlayamamıştır. Yani bir insanın da kıymeti mesela bazı insanların hani Allah'a iyi kulluk edeceğim derken seçtikleri yollar var. Cemiyeti terk ediyor. Cemiyeti terk etmekte midir? İnzivaya çekilmekte midir yani iyi insan? O zaman herkes toplumu terk ederse toplum düzeni yıkılır. Herkes tek başına bütün ihtiyaçlarını kendisi görme durumunda kalır. Yani beşerin gelişmesi, insan onun gelişmesi sıfır ayına. Doğru değil. Efendim işte ne bileyim ibadet olarak çeşit çeşit formlar akılları ile akılları sıra koymuşlar ortaya ama tabii onların hiçbirisinin bir hikmeti yok. Beşer olarak insanın tabii yaşamı içinde Allah'ın kendisine verdiği bütün şeyleri kullanarak Efendim e, Allah'ın rızasını kazanmak. Mesele budur. Ve bunu anlayamamışlardır birçok kimse. Bizim iyice anlamamız lazım. Min enfusikum yani sizin içinizden sizlerden biri olarak bir Resul gelmiştir. Azizun. Aziz, izzetli, kıymetli manasına geliyor. Ya burada azizun deyince bir virgül var. Aleyhima anittum ikinci sıfattır. Aziz diye durulur. Aleyhima anittum yani sizi üzen şeyler ona ağırlık verir. Sizin üzülmenizi istemez. Ve auzizun aleyhi meaniittüm. Yani virgül yoktur, duraklama yoktur. Hepsi birden aynı manaya ifade ediyor. Yani sizi üzen şeyler ona fevkalade efendim üzücü ve ağır gelir manasına. Her iki manada da Resulullah'ın ne kadar sosyal ahlakının yüksek olduğu görülüyor. Yani bencil değil Resulullah bencil değil, başkalarının üzüntülerini kendisine yük edilen, başkalarının üzüntülerinden dolayı üzülen bir insan. Bu çok önemli bir vasıf. Yani e, toplumsal terbiyesinin e, yüksekliğini Allah tarafından met edilmesi. Harisun aleyküm. Bu da öyle. Size karşı son derece haris. Yani bir annenin çocuğuna hırsı koruma arzusu gibi, bir tavuğun civciğini koruması gibi Harisun aleyküm. Size karşı karşı imaye duygularıyla dolu, şefkatle dolu. Size karşı haris. Bilmiyeni ne? rahim. Müminlere karşı çok yumuşak kalpli, çok merhametli. Resulullahın bunların hepsi sosyal medihleridir. Allahu Teala Hiceti bu vasıfları immet ediyor ve bu rauf ve rahim kelimelerini efendim beşer Beşere verilmiş verilebilen sıfatlar olmadığı halde efendim Allah'ın sıfatlarıdır bunlar. Peygamber Efendimize Allah kendisi veriyor. Bu da önemli. Rahuf sıfatı aslında Allah'ındır. Efendim Rahim sıfatı Bismillahirrahmanirrahim Allah'ındır efendim. O sıfatları lütfen veriyor Peygamber Efendimize. Onun ne kadar yüksek olduğunu görmemiz için. Ve inneke ala hulk'in azim ayet kelimesi var. Sen çok büyük bir ahlak üsvesisin ey Resulullah diye. Efendim. Lekad kennelekü fi Resulullah üsvetün hasene tü. Min kenne Rabbüllahi veliyü'l-akhir ve zekerrallahi kesire ayet-i kerimeleri var. Le amuke diye Resulullah'ın ömrüne, hayatına yemin etmesi var. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetleri yeminle başlatır. Mesela vel asr'ı. Asra anda olsun ki. Ve tîn ve zeytûn ve tûrusî'nin tîne Efendim, e, zeytin zeytin tin Dağı'na, Zeytin Dağı'na ve Tur-i Sinin Dağı'na andolsun ki gibi böyle. La amruke, senin ömrüne yemin olsun ki diyor. Bütün bunlar efendim Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'den e, ne kadar Allah tarafından sevildiğini gösteren misallerdir. Fetih Suresi vardır. İnna Fethena leke fethan mubina li yaghura leke Allahu ma taqaddem min endem ve ma ta'akhhara diye başlayan sonunda Muhammedur Resulullah ve lezemahu eshitta ve alel kisa'rur rahama beynehum terahumluk ken şu cedaait kermesiyle biten hepsi Resulullah Efendimizi efendim metheden ayetlerdir. Efendim ona olan bağlılığın Allah'a yapılmış bağlılık olduğunu bildiren tescil eden ayetlerdir. Tabii e, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin methedicisi. çok önemli ve e, Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte buyurmuş ki: Inna husu wa nahu beni ve ahseneti edibi. Ve Yahut beni Rabbi ve ahseneti edibi. Beni Rabbım terbiye etti. Yani onu yetiştiren, ona adabı öğreten, veren. Allah Teala Hazretleri çünkü babası öldü, annesi öldü, yetim kaldı. O yetim Ebu Talib'in yanına gitti. Ebu Talib de Müslüman olmadı. Yani hiç hiç kendisine şey yapacak efendim böyle hani aileden bir edep ahlak empoze edecek hiç kimse yok etrafta. Allahü Teala Hazretleri onu Özellikle tabi hepsinde hikmetler var, sebepler var, etrafından soyutlayarak kendisi hakikaten onun ahlakını terbiyesini verdi. Önemli olan şu, daha peygamber olmadan halkının arasında güvenilir bir insan olarak tanındı. Değişik bir tabiatı var, çok değişik bir insan ve herkes kendisine hürmet ediyor. Biliyorsunuz Kabe'nin tamiri bahis konusu oldu tamam yıktılar çatmaya, çatlamış olan duvarları yıkılmaya meyyalli, meyilli olan duvarları yıktılar yapmaya başladılar tam hacer Esvet'in yerine gelince Hacer-i Esvet'i alacaklar, yerine koyacaklar üstüne devam edecekler duvarı ihtilaf çıktı birisi dedi ki ben Kureyş'in falanca kabilesindenim şöyle soyluyum, böyle e, efendim şerefliyim binanede benim kabilem adına bu taşı buraya benim koymam lazım. Ötekisi çıktı karşısına ne münasebet. Benim kabilem senden daha şerefli. Efendim ben şöyleyim. Bizim kabilemiz böyle. Ben koymalıyım. Ve iş büyüdü. Neredeyse kavgaya dökülecek hale geldi. Kılıçları çekme durumuna geldi. Sonra da bir tanesi dedi ki durun ya kavga etmeyelim. Orada Kabe'de e, kavga edilmez mescidi her anda. Kavga etmeyelim. Kapıdan hemen giren kimse, ilk giren kimse onu hakem tayin edelim. Şu koysun desin. Kura gibi yani bir şey. Kapıdan kim gireceği belli değil. O da kim o kimi seçecek o da belli değil. İki bilinmeyenli bir durum. Kim çekerse, kimi seçerse taşı o koysun dediler. O sırada kapıdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz girdi. Kapı dediğimiz Kabe'nin kendisi var. Bir de etrafında tavaf edilen alan var yani dönülen. Onun etrafı duvarla çevrili. Burada bir kapı var. Babu selam deniliyor. Oradan giriliyor avluya. Yani avlu gibi. Ondan sonra şey yapıyor. Bunlar kalkmıştır. Şimdiki durumda içi çok genişlemiştir. Bu kapı falan kalkmıştır. Çok yerlere gitmiştir. O kapıdan Peygamber Efendimiz girdi. Aa, dediler, Muhammed el-Emin geldi, tamam razıyız. Bunun hakemliği iyi oldu, hepsi memnun oldu yani. Adaletli, aklı başında bir insan geldi diye sevindiler. Daha peygamber değil, peygamber efendimiz. Kureyş'in, hatta öksüz bir çocuğu, yani şey yok, böyle zengin değil, mevkii makamı yok ama herkes parasını getirip ona verildi, emanetini ona verdi Güvenilir insandı. Öyle yetişmiş, Allah öyle yetiştirmiş, Durumu anlattılar Peygamber Efendimiz'e. Dediler ki Ya Resulallah. Ya, tabi Ya Resulallah demediler o zaman. Peygamber değil. Ya Muhammed işte bizim böyle şeyimiz var. Kavga ettik, ihtilaf ettik. Kavga çıkabilir. Bu taşı kim, hangimiz koysun Söylesen, razıyız senin hükmüne. Dedi ki bir örtü getirin. Örtü getirdiler. Sağlam bir örtü. Sofra örtüsü gibi. Taşı üstüne koydu. Hepiniz bir tarafından tutun dedi. Hepsi bir tarafından tuttular örtüyü. Kaldırın dedi. Hepsi birden kaldırdılar. Taşı da kaldık aldı kendisi, kendi eliyle yerine koydu. Yani taş hem en iyi insan tarafından konulmuş oldu hem de hiç kimse darılmamış oldu. Çözümü de güzel. Yani Peygamber Efendimiz'in peygamberlikten önce toplumundaki mevki bakımından durumu hem de sosyal meselelerdeki çözüm kabiliyeti, çözüm bulma kabiliyetini gösteriyor bu şey. Böyle bir e, şahsiyeti var. Peygamber olmadan önce Efendimiz merhametiyle tanınmıştı. Peygamber olmadan önce Peygamber Efendimiz kötü hiçbir şeye bulaşmamakla tanınmıştı. Kabe'nin içinde 360 tane put olduğu söylenip putlara tapınmamasıyla tanınmıştı. Sakin bir insan. Yani bütün toplum bir şeye tapınıyor ama bu tapınmıyor. Yani hiçbir şeyinde Efendim, maazisinde bir gölge bir şey yok Peygamber Efendimizin. Sonra işte bir kendisi Peygamberlik gelince çeşitli e, olayları biliyorsunuz. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü ve bedeni de çok güzeldi, Ölçülüydü yani mütehasip vücutluydu. Biliyorsunuz Peygamberler içinde en güzelliğiyle tanınmış olan Yusuf Aleyhisselam'dır. Kenan ilinden efendim doğmuş. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu. Sonra kardeşlerinin bir takım entrikalarıyla esir olarak satılmış. Bu sıra gelmiş ama Mısır'da yükselmiş şey olmuş. Efendim Mısır'ın azizinin evine köle olarak satın alınmış ama çok güzel bir insan. O kadar güzel ki Efendim e, evin sahibesi Aziz'in hanımı Mısır'ın bütün kadınlarını çağırıyor salona, hepsine meyva veriyor, elma veriyor, bıçak veriyor, elmayı soysunlar diye vakaleti ruj aleyhine Yusuf aleyhisselam'a diyor ki gel içeriye, çık ver şunların önüne. Yusuf aleyhisselam kapıdan kadınların olduğu salona girince felan var katta ne ediyehunna. Allahu ekber dediler kadınlar ve ellerini kestiler. Ellerinde elma vardı, bıçak vardı, soyacaklardı. Şaşkınlıklarından Allahu ekber deyip e, ellerini kestiler. Katta ne ediyehunna. Ellerini kestiler. Kat'a kesmek, kat'a katta çok kesmek demek. Parçaladılar ellerini. Şimdi tabii bu olay gerçekten olmuştur çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle bildiriliyor, olmuştur. Yusuf Aleyhisselam'ın ne kadar etkili ve çarpıcı güzel olduğu görülüyor buradan. Peygamber Efendimiz Yusuf Aleyhisselam'dan daha güzel. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimizin yüzünü Bedevilerden bir tanesi diyor ki yüzü kılıç gibi parlıyordu. Metallik bir parlaklık yani kılıç gibi. Bir tanesi itiraz ediyor diyor ki ne kılıç gibi ya? Ay gibi, güneş gibi. Ay gibiydi, güneş gibiydi diyor. Resulullah'ın nasıl bir insan olduğu, boyu, posu, saçlarının dalgalı mı, düz mü, gözünün rengi, sakalı vesairesi hakkında rivayetler var tabi. Herkes görmeyenler sormuştur görenlere Resulullah'ın siması nasıldı diye. Anlatanlar içinde bir meşhur şey var, rivayet var. Diyor ki, ee, o rivayette menraahu bediheden habehu kim onu ilk defa görürse korkardı Resulullah'tan. Yani öyle heybetli bir insandı ki heybetinin altında korkardı ve titrerdi. Ezilirdi yani gören kimse titrerdi. Bir keresinde bedevinin birisi geldi Peygamber Efendimiz'in yanına. Kapıdan girdi titremeye başladı Elaya. Yani böyle bir heybeti vardı. Menraahu bediheden behabhu ve ben ama kim onunla biraz bir arada bulunursa tanırsa yakından behabbe aşk olurdu severdi ve yekulu naituhu derdi ki başkasına anlatmak için onu gören lem ere kabdahu ve la badehu mistehu. ondan önce de ondan sonra da onun gibisini görmedim derdi hakikaten emsalsiz bir güzelliği vardı Tabii burada akşamın şeyini hissediyorum böyle e, günün yorgunluğundan sonra böyle bir konuşma yapıyoruz. E, bazı de okumak isterdim Yunus'tan efendim Cüleyman Çelebi'den Peygamber sallallahu aleyhi sallam Efendimizle ilgili çok şiirler yazılmıştır. İslam tarihi boyunca efendim Peygamber Efendimiz'e aşık olan insanlar onu onun hayranı olan insanlar onun için şaheserler meydana getirmişlerdir. Bir tanesi diyor ki, Ma immedahdu Muhammeden bir makaleti ve lakin medahdu makaleti bir Muhammedi. Ben sözlerimle Muhammed'i övmüyorum. Muhammedten bahsederek sözlerimi şereflendiriyorum. Sözlerimi öv övmüş oluyorum diyor. Yüzüne müştağ durur insümedek, arşı ferşü ayı gün hem nüflelek. Biliyorsunuz. Yani Resulullah'ın cemalini görmeye efendim insü melek müştak idi, müştak hala öyle, her zaman öyle. İns insanlar efendim melek de melekler. Arşur ters, arş Allah da Ar derzelerinin arşu azamı, Ferş bu yer yüzü. Arşu ters şu ay gün ay kamer gün dediğimizde güneş. Yani biz gün deyince 24 saatlik zaman dilimini anlıyoruz ama o devirde gün, güneş demek. Nuh velek. Nuh de Farsça dokuz demek. Almancası gene neyle başlıyor değil mi? Efendim? bu Nuh ile akrabadır yani. Nuh, Neun akrabadır çünkü akraba diller ikisi. Nuh dokuz demek. Bazıları Nuh velek deyince bunu Nuh aleyhisselam filan sanıyor. Halbuki Nuh velek 9 kat gökyüzü denir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle gel. Kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed diye şiirleri Yunus'tan biliyorsunuz. Evet. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeyleriyle ilgili ahlakından bazı hususları size e, kısaca anlatmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların en yükseği olduğu halde. Tabi bu yüksekliği sübjektif sayabilir bazı insanlar. Yani sen yüksek diyorsun ama başkası da başka insanları yüksek, yüksek sayıyor sayabilir diyebilirsiniz. Ama batılı bir filozof diyor ki, bir insanın büyüklüğü yaptığı işten ölçülürse ve yaptığı işin de başarısının derecesi de kullandığı aletlerin azlığına rağmen karşısındaki müşküllerin çokluğuna rağmen sonucun büyüklüğüyle ölçülürse bu manada Muhammed diyor şey, yazar yani batılı yazar sallallahu aleyhi ve sellem insanların en büyüğüdür çünkü hiç elinde imkanlar yokken hatta kavmi bile kendisine düşmanken işe başladı hatta kavmi bile kendisini öldürmek isterken son derece cahil bir topluma cahiliyet devresini yaşayan bir topluma Efendim peygamber gönderildi. Öyle bir toplum ki kız çocuklarını istemiyorlar, gömüyorlar. Hazreti Ömer bile gömmüş. Hz. Ömer bir keresinde Ağladı böyle şeyini anlatırken. E, Mezarı kazıyormuş. Toprak böyle sakalına geldi diye kızcağızla sakalını şey yapıyormuş. Babacığım şey yaptı diye. Yani kız çocuğunun gömülmesinin yani ne kadar feci bir şey olduğunu düşünün. Bu insanların vahşiliğini düşünün. Birbirleriyle efendim şeylerini. Elleriyle yaptıkları putlara tattıklarını. Böyle bir topluma geldi. O insanları öyle bir e, sosyal değişime uğrattı ki, çok kısa bir zaman sonra çok büyük bir değişiklik oldu insanlarda. Mesela nasıl değişiklik oldu? Peygamber e, şey, Hazreti Ömer Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor Medine'den. Yanında bir kişi var, halife, devletin başkanı. O zaman ordular İran'ı fethetmiş durumda yani devlet başkanı bir kişiyle gidiyor öyle muhafızlı filan değil bir yerde durakladılar baktılar orada koyunlar otluyor, ağacın bölgesinde koyun keçi bir şeyler otluyor orada çobanı çağırdı dedi ki şunlardan bir tane bize yok çobanım patron değilim ben dedi e canım kes ben sana parayı vereyim sokaklar arasında kadın kızına bağırıyor evin içinden Kızım sütün içine biraz su koy. E halife gündüz tellen çağırtmadı mı? Sütünü su katmayın demedim mi anne? Kızım şimdi bırak sen de Allah aşkına. Nereden bilecek halife içinde sütün su kattığımızı diyor. Peki halife bilmiyor ama Allah görmüyor mu? Nasıl yaparız bunu diyor. Kız. Yani kız halifenin emrinin tutulması şuuruna ermiş yani otoriteye itaat edilmesi vatandaşlık şu diyelim yani biz buna şimdi evin içinde annesine karşı şuuruna bak Hz. Ömer o evi belliyor, işaretliyor ertesi gün geliyor o evin kapısını çalıyor diyor ki kızınızı oğluma istiyorum diyor kız görmeden hiç hiç görmedim. ve alıyor o işte onun torunu Emevilerin en adaletli halifesi oluyor şey. Ömer bin Abdülaziz. O Hazreti Ömer'in böyle anneanne, kız filan tarafından şey, torununun bir şeyi oluyor şey. Torununun torunu mu oğlu mudur neyse öyle bir şey oluyor. Yani toplum şuuru insanlardaki efendim ahlaki değişme ve gelişme, Allah inancı ve her şeyi ihlasla yapmak. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz kendisinin insanların en şereflisi olduğunu biliyordu. Diyor ki ben Beni Adem'in efendisiyim. Seyyidu veledi Beni Adem. Velafa. Övünmek yok. Allah'ın emrini bu. Peygamber Adem Aleyhisselam'dan bana gelinceye kadar benim sülalem hep asil ailelerden nikahla gelmiştir. Hiç zina şeyi yoktur. Velafa. Övünmek yok. Efendim, ahirette de bana şunlar şunlar şunlar verilecektir övünmek yok diyor yani her çeşit övünmeye ait şeylerin tahakkuk ettiğini biliyor ve la övünmek yok diyor mütevazı bir hayat yaşamıştır nasıl mütevazı yaşadığının misallerini anlatacağım kendisi çok basit elbiseler giyerdi, sof giyerdi pabuçlarını elbiselerini yamardı Merkebe binerdi efendim. Hani deve varken at varken soylu efendim insanlar biraz böyle tantanalı şeyler yaparken efendim arkasına icabında birisini alırdı. Bazen Abdullah ibn Abbas vesaire falan gibi kimselerin bindiğini konuşmalarını biliyoruz. Koyun sağırdı kendisi. hizmetçisiyle birlikte yemek yerdi. Kölelere iyi bakmak hususunda devrim yapmıştır sözleri. Efendim kölelerle beraber yemek yemek onları azat etmek konusunda muazzam şeyleri var. Zengin, fakir herkesle musaffa ederdi. Önce kendisi selam verirdi. Davet edilirse davete mutlaka icabet ederdi. Hatta diyor ki bir deve paçasına bile çağır, çağırılsam gelirim. Tabii o zaman deve paçası en basit yemek. Çünkü herkesin bulabildiği bir şey, kazanak konulacak, fongur fongur kaynayacak, biraz yağ çıkacak, işte o kadar bir şey. Yani lüks bir yemek değil. Ona bile çağırırsam gelirim derdi. Efendim, bir keresinde gittiği evde kendisine sirke ikram etmişler sirkeyi, ekmeği sirkeye banıp yedi. Sirke ne güzel gıdadır. Sirke, sirke ne güzel gıdadır diye şey yaptı. Hiçbir yemeği beğenmezlik yapmazdı. Efendim kahkahalığa güldüğü görülmemiştir. Tebessümü vardır. Şeyde bizim sabahları okuduğumuz evrakta geçiyor. Min madine mantıkın ve mübtesemi. Yani Resulullah, efendim güzel konuşma ve tebessüm madeniydi diye geçiyor. Tebessüm mütebessimdi, cömert ve güleş yüzüydü. Cömertliği, emsalsiz bir cömertlikti. Ne gelirse, ganimetten kendi hissesine vesaireye, efendim, hepsini geldiği zaman akşama kadar dağıtırdı, akşam gelmişse sabaha kadar evde bekletmezdi, dağıtırdı. Vefat edeceği zaman, evde üç dürhemine bir şey kaldığını hissetmiş, vefatı gününde hemen onun tasatlık edilmesini söyledi. Peygamberler miras bırakmazlar diyor. Yani mal mülk edilmemiştir, malı depo etmemiştir, malın depo edilmesine uygun görmemiştir. Hizmetçisi bir gün kendisine bir yemek getirdi, bir gün önceki yemek, ''Niye bugüne beklettin?'' dedi. ''Yani o gün verseydim kokoraya, Allah her günün rızkını yeni verir.'' dedi. Yani Yemek depo etmeyi uygun görmemiştir üzüldüğü zaman e, somurtmazdı, çok konuşmazdı tefekkür ederdi efendim bir keresinde birisi Resulullah'ın yanındaki koyunları gördü böyle bir güzel sürü ne kadar güzel bir sürü ya Resulallah dedi, Peygamber Efendimiz çok mu beğendin diye sordu çok güzel koyunlar, çok güzel ya Resulallah deyince al ise senin olsun dedi, hepsi mi ya Resulallah hepsi senin olsun dedi Adam bütün sürüye aldı, muazzam bir sevinç içinde sürüyle beraber kabilesine döndü. Sorular, ya sen çaldın mı, ne oldu böyle sabahleyin böyle e, kabileden nasıl çıktın, akşam nasıl geliyorsun? Dedi Muhammed veriyor ve Muhammed, Hz. Muhammed-i Mustafa öyle bir verişle veriyor ki emsali yok, fakirlikten korkmayan insanın verişiyle veriyor. Yarına bir şey depo etmezdi evinde. Günlerce evinden efendim sıcak yemek şey yapmadığını biliyorsunuz. Sahabesi dediler ki Ya Aleyhisselam yani hurma yemekten içimiz yandı hep tatlı tatlı hurma hurma sadece meyva efendim. Ben de sizin gibi aylardır iki aydır evde yemek yok dedi. Ben de sizin gibi yapıyorum dedi. Birisi açlıktan karnına taş bağlamış. Sıcak taşı bağlayınca biraz midesi rahat ediyor galiba. Karnını gösterince Peygamber Efendimiz açtı o ilk taş bağlamış. Yani toplumundan. Hiç efendim farklı şey yapmaya. Bunlar eline bir şey geçmediğinden değildi. Veyahut zengin olamayacağından değildi. Bir kere Allah kendisine her türlü zenginliği vermeyi vaat ettiği halde, isterse zengin bir e, peygamber olmasını Cebrail aleyhisselamla teklif ettiği halde onu tercih etmemişti. Kendisi tercih etmedi. Ama hiçbir şey biriktirmezdi ve bu e, İsteseydi çok şey malmür sahibi olabildiği halde onu kendisi isteyerek tercih ediyordu. Elde bir şey geçmediğinden değil. Kendisine bir keresinde bir yatak hediye etmişlerdi. Çok rahat. Efendim. O gece tercüde kalkamadı. Derin derin dalmış uyumuş. Bunu dedi alın geriye götürün dedi. Ben dedi bu gece namazıma kaldırmadı rahat diye. Yani rahatı kendisi istemiyor. Zenginliği kendisi istemiyor. Efendim tevazu kendisi isteyerek şey yapıyor. Dullara çok kollardı. Yetimlere çok merhametli idi. Efendim nefsi için kızmaz ve intikam almazdı ama Allah'ın emri çiğnendiği zaman muazzam kızardı. Mekke'fe edildiği zaman her türlü intikamı alacak hale geldiği halde hepsini affetmişti. Kendisine böyle Müslümanlara çok zarar vermiş olan kimseleri İslam ordusundan bazıları dediler ki şimdi biz onları elimize geçirince çim, çim yiyeceğiz. Onlara neler yapacağız filan diye. Öyle diyenleri komutanlıktan aldı, arka hizmetlere verdi. Yani aşırı bir şeyler yapar diye. Sonra til tit böyle karşısında efendim hükmünü bekleyen memecillere "Benden ne umarsınız siz?" dedi. "Ne umuyorsunuz?" Yani yıllarca benimle uğraştınız, ordu gönderdiniz, çarpıştınız. Efendim bu kadar şey oldu. Hepsini affetti. Efendimizin yani e, genel davranışı böyle. Kendisine taifte hücum edildi. Biliyorsunuz topukları yaralandı. Taşladılar. Şehre, şehirden dışarı çıkarttılar. Ve çıkarken peşine de takıldılar. Şey yaptılar. Taş filan attılar. Topukları yaralandı. Bir bağ evinde o bağda bulunan bir adam çağırdı da orada öyle istirahat etti. Ama Cebrail Aleyhisselam geldi o zaman. Ya reçim Allah. Emredersem bu şehri vahvedeyim, yani yok edeyim diye. Hiç kendisi böyle bu gibi şeylerde değil. değil. Ya Resulullah çok sıkıntı çekiyoruz. Bu müşriklere lanet etseniz ben dedi lanet edici bir peygamber olarak gelmedim. Rahmet peygamberi olarak geldim. Sabredin. Sizden önceki ümmetler çok daha fazla meşakkatlere uğramışlardı. Siz de sabredin diye sabrı tavsiye etti. Kimseye beddua etmemişti önemli olan şeylerden birisi Enes radiyallahu diyor ki Resulullah'a 20 sene hizmet ettim. 20 sene hizmet ettim. Ne beni dövdü ne de yaptığım bir şeyden dolayı. Niçin böyle yaptın veya yapmadın diye sordu. Yani gayet böyle centilmen, gayet efendim yumuşak hizmetçisine karşı nihayet. Köle hediye etmişlerdi kendisine bu zatı. Babası buldu. Babası geldi buldu. Gel dedi oğlum dedi. Fideyi Necat verip şey yapmak yani alacak kabilesine geri götürecek. Resulullah'tan istedi. Resulullah dedi ki kendisine sorun. Nasıl istiyorsa öyle yapsın. Kendisi istiyorsa gelsin seninle fideyi Necat'ta istemem dedi. Efendim. O da ben dedi eğer Resulullah senin yanında kalmak istiyorum. Babası kızdı. Resulullah tekrar ısrar edince dedi ki beni tercih eden bir insanı ben şey yapamam dışlayamam. Git dedi. Tabi adam çok isabetli bir şey yapmış oldu. Resulullah'ın yanında kaldı. Şey böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin durumu böyle bir palas üzerinde uyurdu. Yani bir şey parçası böyle bez parçası üzerinde uyurdu. Efendim, o kadar sade ve mütevazi bir hayat yaşardı ki hanımlar dayanamadılar bu saadeliğe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidin yanındaki hücre-i diyoruz ya odaları, hanımlarının da odaları var. Onlar mescid genişletileceği zaman yıkılmış, sahabe-i kiram ağlamışlar o zaman onun o yıkılması genişletilmesi tabi hükümet yapıyor o zamanki Emevi hükümeti zamanda oluyor ve valilik yapıyor demişler ki keşke yıkılmasa da kalsa da millet görseydi bu odaları üç arşın boyunda bir arşın eninde odalar yani bir somya kadar yani bir insan rahat yatar iki insan zor yatar odalar böyleydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sade hayatına efendim şey yapamadılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Hazreti Ömer bir kere geldi baktı ki hasır üzerinde yatmış eline el yüzüne hasır iz yapmış efendim böyle halini böyle görünce erzak olarak içinde biraz su bulunan bir çömleği vardı bir avuç arpası vardı onunla yaşıyordu Peygamber Efendimiz ağladı ağladı Hz. Ömer o manzarayı gördü. O da nihayet o toplumun insanı ama yani toplumun genel seviyesinden bile daha sade bir yaşam yaşıyor ki Hz. Ömer ağlamak zorunda kalıyor. Ve kurduğu devlet tuttuğu halde, kendisi devlet başkanı olduğu halde, elçiler kabul ettiği halde efendim, elçiler gönderdiği halde Efendim yaşayışında bir değişiklik yapmadı. Yani elinde artık her türlü imkanlar olabilirdi. Çünkü ülkeler fethediliyordu. Çok büyük maddi imkanlar geliyordu. Kul gibi, köle gibi yaşardı. Kimseyi incitmezdi. Kimseyi dövmemişti. Efendim bir yere dayanarak yemek yemezdi. Uhud Dağı kadar altınım olsa hepsini Allah yolunda sarf ederim dediğini rivayet ediyorlar. Efendim ashabını da infak etmeye teşvik ederdi. Bir keresinde Hazreti Ali Efendimizin Fatıma anamızın evine ziyarete gitmiş. Birisi kızı, birisi evlatlığı yanında büyüttü çünkü Hazreti Ali'de ve damadı ve amcasının oğlu olduğu için yeğeni bir perde gördü. 4 dirhem değerindeymiş. Yani birkaç salkım üzüm fiyatına bir perde gördü, geri döndü. Hz. Ali Efendimiz peşinden koşup dedi ki Ya Resulallah, niye geliyordunuz, geri döndünüz, perdeye mi kızdınız? Dedi, onu satıp fakirlere verebilirdin, dedi parasını. Yani kendi kızı, nihayet bir perde. Kendi kızı ve damadı ellerini gösterdiler. Ya Resulallah, kuyudan iple su çekmekten, değirmeni döndürmekten ellerimiz yara oldu, dediler. Bize bir köle ver de bu işleri o görsün efendim. Onlara vermedi. Siz dedi her namazdan sonra ben size bir şey öğreteyim. 33 Subhanallah deyin. 33 Elhamdülillah deyin. 33 Allah'a deyin. Allah size kolaylık verir. Daha iyi olur dedi. Köle kullanmanızdan köle kullanmadı, onları sattı. Evet çeşitli içtimai münasebetlerde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tavsiyelerine gelince kendisinin hayatı, yaşayışı dünyaya bakışı böyle. Anne ve babaya karşı hürmeti çocuklara ısrarla hadisi şeriflerinde tavsiye etmiştir. Hatta vefatlarından sonra efendim, anne ve babaya saygılarının ve efendim, dualarının devam etmesini emretmiştir. Bir keresinde minbere çıkarken Üç defa amin dedi. Bir adım attı amin, bir adım attı amin, bir adım attı amin. İnince sordular, Ya Resulallah, böyle minbere çıkarken hutbe okumak için, amin dediniz. Niye? Anne babasına veya bunlardan sadece bir tanesine erişip de, yani onların sağlığında onunla bir arada bulunmak imkanına kavuşup da, cenneti kazanamayanın burnu yerde sürsün dedi Cebrail, ben de amin dedim. Bir, yani bir anne veya anne babası bir çocuğun sağda onların duasını alıp cenneti kazanamamışsa yazıklar olsun diyor yani. Anne babaya bu kadar hürmet ve bir evlat anne babasına kendisine böyle sevgiyle baktırtabilirse bir bakışından babasının annesinin kendisine çocuk bir köle azat etmiş kadar sevap kazanır diyor bir hadis-i şerifinde. Diyorlar ki Ya Resulallah çok bakar. 360 defa bakar. Allahu Ekber. 360 defa bakarsa 360 köle azat etmiş gibi Allah sevap verir çocuğa. Yani burada anne babaya çocukların efendim, hürmet etmesini tavsiye ediyor. Buna karşılık anne ve babanın e, çocuklara karşı görevleri olduğunu vurguluyor. Çocuklarınıza güzel isim koyun. Edebini güzel edin. E, Kur'an-ı Kerim terbiyesiyle. Resulullah sevgisiyle büyütün, efendim çocuklarınıza allimu evladikumu kitabete ve ve sibaha çocuklarınıza yazı yazmayı öğretin efendim e, silah kullanmayı öğretin, yüzmeyi öğretin diyor, öyle tavsiyeleri var, anne ve babadan çocukların eğer anne baba onlara vazifelerini yapmazlarsa ahirette davacı olacaklarını bildiriyor Binaneli ebeveynine çocuklarına e, hizmet etmeyi şey yapıyor, sağlık veriyor. Çocuklara da anne babalarına hürmet ve hizmet etmeyi sağlık veriyor. Bu şeyleri düzenliyor, karşılıklı münasebetleri. Karının kocasına karşı itaatini emrediyor. Ve bu itaati mutlak bir itaat olarak e, tarif ediyor. İslam'da şimdi burada hanım dinleyiciler yok. eee yani ama belki videodan seyrederken şey yapabilirler. Yani bir insanın bir insana secde etmesi yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Bir grup insan gelmiş demişler ki ya Resulallah, müsaade buyurun secde edelim. Hayır. Bir insanın bir insana secde etmesi yok bizim dinimizde. Halbuki eski milletlerde vardı. Eski milletlerde hürmet ifade etmek için mesela babasına secde edebilirdi. Tapınmak manasında değil de saygının emaresi olarak. Nitekim Mısır'a babasıyla anasını ve kardeşlerini getirince Yusuf Aleyhisselam e, huzuruna girdikleri zaman kardeşler hepsi birden secde ettiler Yusuf Aleyhisselam. A. O zamanın töresi öyleydi. Harriylehü sücceden hepsi secdeye kapandılar efendim e, Yusuf Aleyhisselam'a saygılarını belirtmek için, hürmetlerini göstermek için özür dilemek babında, evvelce yaptıkları affolsun diye. Yani İslam'da secde yok ama bir insanın bir insana secde etmesi bahis konusu olsaydı, yapılabilecek olsaydı, bak ben kendime bile secde ettirtmiyorum ama kadının kocasına secde etmesini emrederdim diyor. Kocası ne zaman emrederse gel yanıma dediği zaman, hanımın efendim, efendisinin yanına gitmesini sağlık veriyor. Buna karşılık yani bu kadar şey, efendim köle mi yani kadınlar? Niye bu kadar böyle şiddetli emirler var? Buna karşılık da kocanın hanıma karşı görevleri olduğunu beyan ediyor. O zaman için çok mühim bir şey. Yani o zaman kadının kıymeti yok ve erkeklerin sonsuz bir şeyi var, e, sultası var, gücü kuvveti var. Kadının yemesi, içmesi, giyimi, barınması erkeğin üzerine. Bakın Alman hükümetinde bile böyle değil. Şimdi Alman toplumunda bile böyle değil. Erkek yükümlü şeyleri geçindirmekle, hatta bu sebepten dolayı kadın evladını emzirmek istemese süt anne bulup çocuğu bakıp büyütmek babanın vazifesi. Böylece bir dengeleme koyuyor şeyde. Karı kocanın birbirlerine karşı görevlerini çiziyor. Yani erkek kuvvetli diye erkeği kadını ezdirtmiyor efendim veya aksi efendim erkeğe çok fazla yük yükleyip de kadını şımartmıyor. Bugünkü toplumlarda da bunları görüyoruz. Yani sanıyorum ben bugün Almanya'da herhalde kadın fazla şımartılmıştır. Yani erkeğin karşısında böyle hürriyetini sağlamak bağında. İslam böyle değil. Bunları gayet güzel dengeliyor. Tabii e, Kardeşlerin birbirleriyle münasebetleri hakkında emirleri var Peygamber Efendimizin. Mesela büyük ağabey baba gibidir diye hadis-i şerif var. Büyük ağabey efendim baba kadar hürmetlidir. Onun için şimdi ben burada bakıyorum görüyorum kardeşlerin birbirleriyle hitaplarını hatta evladın babasına hitabını ismiyle hitap ediyor falan. Efendim. Nerede İslam nerede buradaki eğitim ve şey peygamber efendimiz biraz hayret edilecek bir durum evde şakacıydı latifeciydi latife yapardı evde tatlı ve güleç yüzlü bir e, hava vardı yani böyle çatık kaşlı mistik efendim böyle devamlı mahzun bir hava değil yani latifeciydi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve efendim e, tabi aile meselesinden başka konuya geçmeden önce bir şeyi söylemek lazım. İslam'ın cinsel konuda, cinsel konularda son derece, bilmiyorum hangi kelimeyi kullanmak lazım, son derece makul, son derece efendim güzel e, şeyler var. Bir kere nikah, sünnet ve sevap. Ve nikahlı insanın sevabı artıyor. Ve insanın efendim ailesine getirdiği yiyecek, içecek. 1'e 700 misli mükafatlandırılıyor. Yani sevabı o kadar yüksek. Efendim, e, Sonra evlilik münasebetleri sevap. Yani cinsel münasebetin sevap olduğunu söylüyor bir keresinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şaşırıyor asab diyorlar ki ya Resulallah yani biz nefsimizin, şehvetimizin arzusunu yerine getiriyoruz bundan sevap mı oluyor? Elbette diyor öyle yapmasanız günahla onu sağlayacağınız için bu sevaptır diye bildiriyor. Efendim son derece şey bir hava var. Yani tabiata, fıtrata diyelim, yaratılışa yani uygun bir tavır var. Ve bir hadis-i şerif, geçen akşam da söyledim, bazı arkadaşlar böyle çeşitli konuşmalara geldiği için hatırlayacaklar. Efendim bir insanın, bir adamın diyor yani bir eşi veya cariyesi, hanımı yani olup da kırk gün yanına varmazsa veya yatağına davet etmezse günahkar olur diyor. Yani onun da cinsel arzuları vardır tatmin olunsun manasına yani bu kadar böyle e, realist ve şey bir hal var. Onun için İslam toplumunda asabi kiramın yaşantısında cinsel problem yok yani cinsel suç yok. Çünkü gayet iyi tatmin edilme şeyi var müessesesi var ve e, sevap olduğu teşvik edilmiş. Efendim yani sizden biriniz diyor cuma günü diyor hanımını hanımıyla efendim münasefette bulunup onu da yıkandırıp kendisi yıkanmaktan aciz midir diyor. Yani haftada bir hiç olmazsa öyle bir boy abdesti almayı mesela e, teşvik edişi bu şeyi rahatlatıyor. Yani toplumdaki bugünkü suçların çoğu cinsel konularda olduğu için Şeyi. Ama bunun bu şeyi deşarj ediyor yani, rahatlattırıyor. Ama bunun yanında bir kadına bakmak dahi güne. Namehrem, yani yabancı bir kadına birinci bakış gözün takıldı. Tamam yolda gidiyorsun. Tamam normal. İkinci bakış suçtur diyor. İkinci bakış suçtur. Gözler de zina eder diyor. Eller de zina eder. Gözün zinası yabancıya bakmaktır, elin zinası yabancıyı tutmaktır veya müsafadır. Peygamber Efendimiz hanımlarla el sıkışmamış, musafa etmemiş, beyat ederken onlarla el tutarak tokalaşmamıştır. Bu, Bunlar İslam'ın böyle bu konulardaki enteresan şeyleri. Hz. Osman'ın yanına birisi geliyor halifeyken radıyallahu a'a. Hz. Osman onun yüzüne bakıyor. Senin gözlerinde zina izleri görüyorum diyor. Yanına gelmiş insana. Şöyle Sarsılıyor. Afalıyor ve kızarıyor aşağıs. Ya Osman ya Emir el Müminin, yoksa Peygamberlik kesilmedi de sen de devam mı ediyor diyor. Yani çünkü bildi kendisinin durumunu. Gelirken yolda sokakta bir evin kapısından bakmış, içeride bir kadın yıkanıyormuş. Yani açık saçıkmış. Oraya bakmış, arzuyla bakmış. Hz. Osman'ın yanına geldiği zaman Hz. Osman senin gözünde zina izleri görüyorum diyor. Yani gözle zina oluyor. Bir insanın bir başka evin penceresinden veya kapısından bakması o eve girmek gibi suçtur diyor Peygamber Efendimiz. Şeyi koruyucu bu kadar da namusu koruyucu bu kadar da tedbir tedbir var yani. Tabi hepsini hatırlayamıyorum kısmen söylüyorum. Ama dengeleme var evlilik sevap ama öbür tarafta hiç bakmak bile yok. Akrabaların arasındaki bağlara ve hukuka çok önem veriyor. Buna sılay rahim diyoruz biliyorsunuz. Yani akrabaları ziyaret etmek bir, sadece kuru ziyaret değil, gerekirse maddeten desteklemek. iki. sılay-ı rahimi sadece şey anlamak doğru değil, ziyaret diye anlamak doğru değil. Bu konudaki e, rivayetleri dikkatle incelersek, silah Rahim'in biraz da maddi bakımdan destek olmak manası taşıdığı anlaşılıyor. Peygamber Efendimiz silah Rahim'in insanın ömrünü arttırdığını, beldeleri mamur hale getirdiğini beyan ediyor. Manevi bakımdan. Efendim, birahları siliyor. Efendim, insanın ömrünü uzatıyor. Beldeleri mamur, şen hale getiriyor. Bunu teşvik ediyor ve kendisi öyleydi kendisi, kendisiyle uzaktan yakından ilişkisi olan her insanla ömrünün sonuna kadar en tatlı ilişkileri devam ettirmiştir. Hicret ederken yolda kendisi birisine bir şey sunmuş. O kadına her zaman hediye gönderiyor. Geldiği zaman iltifat ediyor, bilmem vesaire ziyaret ediyor. Medine'ye geldiği zaman Kuba köyünde biraz kalmışlar. Her cumartesi günü Kuba köyüne giderdi kendisi. Yani mekana ve şahıslara muazzam bir vefası var hiç e, ihmal etmiyor. Sonra Müslümanların birbirleriyle e, kardeşliğine çok büyük teşviklerde bulunmuştur Peygamber Efendimiz. Kendisi de aynen öyle davranmıştır. Büyüklerin küçüklere, küçüklerin büyüklere karşı davranışlarını efendim tanzim etmiştir. Kendisi küçüklere karşı çok şefkatli davranırdı. E, bir keresinde Hz. Hasan veya Hüseyin birisi de diyor komşunun devesi var diyor o bindi diyor bizim devemiz yok diye böyle biraz sızıldanıyor o deveye biniyor biz binemiyoruz diyor. gel ben de seni omuzuma bindireyim diyor omuzuna alıyor ama diyor onların devesi şöyle bağırıyordu böyle bağırıyordu diyor Peygamber Efendimiz bir tarafa bağırıyor bir tarafa bağırıyor oldu mu filan diye indiriyor Camiye giderken tabii o çırk dışarıya gitmiş. deden beni omuzla bindirdi. İşte şöyle bağırdı, böyle bağırdı. Söylemiş herhalde çocuk mahallede. Camiye giderken çocuklar yolunu kesiyorlar. Diyorlar ki bizi de bindir omuzuna. Peygamber Efendimiz yanındaki sahabesine diyor ki git evden bir şeyler al gel. Çocukları memnun edecek. Gidiyorlar evden ceviz meviz neler bulduysa birkaç şey alıyorlar. Çocuklara onları veriyor. Gönüllerini hoş ediyor. Şeyi böyle yani... Çocuklarla bile davranışı böyle. Bir çocuk varmış, bir kuş tutmuş, o öldü diye ağlamış. Onun yanından geçerken soruyor, senin kuşcuğun ne oldu bakalım filan diye. Halini hatırını soruyor. Ee, şeyi böyle, davranışı kendisinin böyle ve tavsiyesi bu tarzda. Ve iki Müslüman birbiriyle dost olduğu zaman, kardeş olduğu zaman, buna ahiret kardeşi demiş bizim dedelerimiz, arş-ı gölgelenici altında gölgeleneceğini bildiriyor. E, çok büyük sevaplara nail olacağını bildiriyor. Mahşer gününde insanlar biliyorsunuz mahşerlerinde toplanmış olacaklar ve hepsi çıplak olacaklar. Hz. Ayşe Valide, Validemiz diyor ki Ya Resulallah hep çıplak mı olacaklar? Yani hem izdehamlı hem çıplak. Olur mu? Ya Ayşe diyor o gün öyle bir korku ve telaş içinde olacak ki millet birbirinin çıplaklığını düşünecek durumda olmayacak diyor. Büyük izdeham büyük ter içinde büyük korkular içinde. Ama bazı insanlar diyor o günde arşa alanın gölgesinde yani yerden bizim yıldızlara baktığımız gibi yukarıda nurdan minberlere oturmuş, yüzleri nur, elbiseleri nur, efendim koltukları nur. Ama bunlar peygamber değildir, şehit değildir. Kimdir onlar ya Resulullah diye soruyorlar? Diyor ki onlar birbirlerini Allah için seven kimseler. Hümül, mütehab, ne filda. Teşvik ediyor yani. Bu, bu gibi şeyler tabii e, Müslümanların birbirleriyle has kardeşi olmasını teşvik eden haberler. Kendisinin de davranışı bu tarzda. Sonra komşuluk adabına çok önem veriyor. Buyuruyor ki efendim Cebrail bana geldi geldi geldi geldi o kadar komşuluk üzerinde böyle durdu o kadar söz söyledi ki sandım ki Allah Allah komşuyu komşuya varis kılacak. Mirasını yani komşuya bıraktıracak sandım diyor. Komşuluk tabii üç kademede oluyor. Bir efendim komşuysa ona karşı komşuluk vazifelerinizi yapacaksınız. Diyor ki komşunuzun binasından kendi binanızı daha yüksek yapıp onun havasını ve şeyini rüzgarını engellemeyin diyor. Şey koyuyor ortaya. Yani onu kollayacak ve binalar eşit olacak. Yani birisi şey, ötekisi aşağıda filan onu istemiyor. Efendim yediğinden, pişirdiğinden, kokusu yayılan şeyden verilmesini söylüyor. Ve bir derecesi komşuluk. İkincisi, komşu müslümansa, hem komşuluk hakkı var, hem de müslüman kardeşliği hakkı var, tak takviyeli. Bir de akrabaysa, üç kat takviyeli hem Müslüman olduğu için, hem komşu olduğu için, hem de akraba olduğu için artık onların birbirleriyle ne kadar güzel geçilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Ve bunlarla ilgili pek çok kendisinin tavsiyeleri ve davranışları var. Sonra şeyde, ticari hayatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önemli tavsiyeleri var. Ticareti bir kere teşvik ediyor. Ticareti çok ediyor ve doğru sözlü, güvenilir bir tüccarın Arşı ı gölgesinde gölgeleneceğini söylüyor. Yani şeyler gibi. Bu birbirine Allah için dost edinen kimseler gibi. Onun için ticarette bizim eski İslam alimlerimiz, büyüklerimiz özellikle girmişlerdir. Mesela i̇mam Azam aynı zamanda tüccar. i̇mam Azam'ın aynı zamanda tüccar olması şeyden değil, para aşkından değil. Ticaret de sevap olduğunda, başka bir yerden bu belde'nin ihtiyacı olan malları getirmek sevaptır diye bildiriyor. Yani adam para kazanıyor ama bir taraftan da bir sosyal görev gördüğü için ticareti çok met ediyor Peygamber hı hı. Efendimiz, teşvik ediyor Efendim, patron ve işçi münasebetlerinde patronu frenliyor Efendim, işçiyi övütliyor ve genel tavsiyesi şu işçinin alnının teri kurumadan iş ücretini veriniz buyuruyor ve ücreti işe almadan çalıştırmaya başlamadan önce beyan ediniz buyuruyor yani sonradan ben sana kadar veriyorum git tarzında değil veya vermemek tarzında değil bunlar gayet güzel tanzim ediyor ticarette ticaretin hangi usullerle olacağına dair tavsiyeleri var. Bir hadis-i şerif var. Onu arkadaşlarımız basmıştı. Efendim şöyle bir tüccarın kazancı çok muhteremdir diye efendim şartlarını şey yapıyor. İyi iyi bir ticaretin nasıl olacağını tanzim ediyor. Kendisi çarşı pazar yerine girmiştir. Oralarda emirlerde bulunmuştur bir belediye başkanı gibi. Bir keresinde bir çuvalın başına geldi. Eline soktu mala. Ters çevirdi. Altı ıslak üstü kuru. İyileri, mosturalı yani. Üstü düzenlenmiş, altı kötü. Böyle yapmayın dedi. Men gaşşena fereyse Kim böyle aldatırsa bizden değildir. Ticaretin tartının düzgün olmasıyla ilgili biliyorsunuz sure bile var. Ayet değil, sure var. Tatfif suresi, mutaffifin suresi. Ve'ylu'l-lil mutaffifin ellezine izektalu alel nasi وَيْزَا كَالُّهُمْ اَوْ وَزَنُّهُمْ يُخْسَيْرُونَ اَلَا يَزُنُّ اُلَاكَ اَنَّمْ وَبُسُنَ لِيَ مِنْ اَزِينَ Sure var yani tartının güzel olması. Şeyde anlattı, Hollanda'da bir arkadaş, hoca arkadaş bizzat görmüş, o anlattı, bu tartı meselesinde hatırıma geldiği için nakledeyim. Hocam demişler, Genel ölmek üzere bir hastamız var. Lütfen yetiş. Aman imdat, medet bilen demişler. Beni diyorlar diyor. Gece 3'te mi aldılar diyor. Hastanın başına götürdüler. Hasta diyor kendinden geçmiş, can çekişiyor. Hırıltı içinde diyor. Ben de yavaş yavaş la ilahe illallah, la ilahe illallah, eşe dön la ilahe illallah filan böyle kelimeyi tevhid, efendim kelimeyi şehadet telkin etmeye çalışıyorum diyor. Hasta bir ara demiş ki, ne zorluyorsun beni demiş, görmüyor musun demiş, terazinin şeyini, topuzunu boğazıma sokup sokup çıkartıyorlar, sokup sokup çıkartıyorlar demiş. Ondan sonra ölmüş orada, o halde. Diyor ki, hanımına sordum, ya bu ne haldir? Hoca efendi sorma dedi diyor, hanımı. Bizim herif diyor bakkaldı diyor, iki terazi kullanırdı diyor, demiş bir alımları yaptığı terazi, iki satışları yaptığı terazi. Alımları yaptığı terazi şey tartıyormuş. Yani mesela bir kiloluk şeyi 1 kilo, 200 gramlık şeyi bir kilo gösteriyormuş. Yani ağır olduğu halde hafif çekiyormuş. Sattığı şey de mesela bir kilo diye tarttığı şey aslında 800 gram falan geliyormuş. Böylece iki terazi kullanmaktan halkı aldatıyor yani. Ama vefatında vallahi böyle oldu diyor, gözlerimle böyle kulaklarımda duydum, böyle gördüm diyor. İslam bunu şey yapıyor, yani gayet güzel bir şekilde ortaya koyuyor ve bunun kanunlarını ortaya koyuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman bu işleri tanzim eden, sosyal hayatı tanzim eden böyle uzun efendim maddeler sıralamıştır. Hatta buna Medine'de İslam'ın ilk anayasası deniliyor. Okumuşsunuzdur. İctimai e, şeyleri var, tavsiyeleri var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Mesela her evin sahibinin evinin önünü temizlemesi hadis-i şeriftendir. Efendimizin tavsiyesidir. Tabi efendim toplum içindeki e, şeylere efendim fakirlere zenginlerin Allah rızası için yardım etmesi efendim e, İslamın en önemli emirlerinden biridir. Bu bir zekattır. Efendim toplumun görevidir. Yöneticilerin görevidir. Efendim e, o fakirlere, dullara, yetimlere, yoksullara yardım etmek. Kendisinin e, dünyaya değer vermediğine dair fikirleri şey yaptım. Efendim e, sonra tabi Resulullah Efendimiz hakkında şeyleri söylerken. Efendim ahlakını söylerken bir hususu açıkça şey yapmamız lazım belirtmemiz lazım Resulullah Efendimiz öyle kuzu kuzu bir insan değil hani böyle hep yumuşak hep yumuşak bir insan değil serterdiği zamanlar var savaşta mesela en önde gidiyor düşmandan hiç korkmuyor ve birisi kendisiyle güreşmiş baya bir pehlivan küt devirmiş, bir daha olmadı demiş. Yani ayağım kaydı bilmem ne. Bir daha, bir daha Resulullah yani gücü kuvveti yerinde ve cesur bir insan ve savaştan da şey yapmayan bir kimse. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'den önce Mekke'de ahlak çok bozuk olduğu sırada artık Mekke ahalisi de üzülmüşler bu şeye. İki şahıs kafa kafaya vermiş bir anlaşma yapmışlar. Demişler ki Mekke'de haksızlık olursa biz nüfuzumuzu kullanarak efendim, bu haksızlığı engelleyelim. Başkaları da katılmış. Bu bir antlaşma olmuş. Hilful ül fudul Antlaşması. Ve çalışmış bu antlaşma. Nasıl çalışmış? Haksızlığa uğrayan kimseler buna müracaat etmişler. Şöyle bir haksızlık oldu, haklarını alıvermişler. Bir keresinde civar kabilelerden birisinden hanımıyla beraber bir bedevi geliyor. İşte satacak Mekke'de. Hanım güzelmiş, Mekke'nin haylaz, edepsiz eşrafından birisi, bir hileyle kadını kapıp kaçırıyor şeye, evine. Adam hemen ne yapacağını çalışıyor. Tabii Mekke'de de böyle tek başına bir şey yapamayacak. Diyorlar ki sen bu işi en iyisi Hilful ül sahiplerine git, söyle. Gidiyor söylüyor, hanımımı yanımdan aldım filan cehirli filan diye kılıçları çekip Gidiyorlar adamın kapısına efendim, zorla kapısını açtırıp şey yapıyorlar. Vahsızlığı engelliyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ben de onlara yetişseydim onlara katılırım. Yani Efendimizin sosyal asayiş vesaire bakımından anlayışı bu. Efendim şeyde de tabi e, İslam aleminin hudutlarında nöbet tutmanın ne kadar sevaplı olduğuna dair çok hadis-i şerifler var. Buna rıbat veya murabata diyoruz. Yani hudutlarda bekçilik yapmak. Bir de düşmanla çalışmak, çarpışmak hakkında zaten pek çok ayetler ve hadisler var. Buna da mücahide veya cihat adını veriyoruz. Devlet reisinin veya çeşitli yönetim kademelerinde reis durumunda bulunan insanlarla ilgili pek çok uygulamaları var. Peygamber sallallahu aleyhi sellem Efendimiz'in tavsiyeleri var. Tebaa durumunda olanlara tavsiyeleri var. Yönetici durumunda olanlara tavsiyeleri var. Tebaaya tavsiyesi yöneticiye itaat. Yöneticiye tavsiyeleri de var. Efendim onun da Allah'ın emirlerine uygun davranması. Bir keresinde ve bütün seferlere, seyahatlere birlerini gönderdiği zaman birisini başkan seçiyor, emir seçiyor. Bir keresinde enteresan, diyelim ki 50 kişi 100 kişi bir sefere gönderecek, hepsini önünden geçiriyor, konuşuyor, kontrol ediyor, halini, hatırını soruyor, Kur'an-ı Kerim bilgisini soruyor hepsine. Nihayet bir genç geliyor karşısına, e sen anlat bakalım senin neyin necisin, ne kadar biliyorsun Kur'an-ı Kerim'den filan diye soruyor. Ya Resulallah, ben şunları şunları bilirim. Bir de Bakara suresini ezbere bilirim diyor. Bakara suresi biliyorsunuz 286 ayet, 2,5-50 sayfa kadar bir büyüyecek suredir. Onu ezbere biliyorum. Ne? Sen Bakara suresini ezbere biliyor musun? Biliyorum. İzheb fente ol. Git onların komutanı sensin diyor. Genç olduğu halde Bakara suresini bildiği için daha çok ayet bildiği için daha çok söylebildiği sure için ötekilere reis yapıyor. Yani İslami bilgisi kuvvetli olan Pel Yümmehum Akrauhum. Yani bir yerde başkan kim olacak? Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen insan olacak diye bildiriyor. Biz de onun için radyo yayın şirketimizin adını Akra koyduk. Yani Kur'an'ı en iyi bilen manasına. Bir taraftan Akra radyo'nun kısaltılmışı gibi Akra radyo. Akra. Bir taraftan da asıl amacımız yani Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan kimse gibi bir manaya düşünerek şey yaptık. Bir keresinde birisini emir tayin etti bir topluluğun başına. Sen tamam bunların komutanısın dedi. Başka bir seferde. Sonra seyahatte tabi bir takım ihtilaflar olmuş. insanlık hali. Dinlememişler şeyi. Komutan da kızmış. İşte çeşitli meseleler olmuş. Komutan diyor ki ateş toplayın. Odun toplayın. Çalı çırpı topluyorlar. Ateş yakın. Yakıyorlar. Har har har har. Girin içine diyor. Yani emire itaat edilecek diye bir kaide olduğundan topla diyor. diyor topluyorlar. Ateş yakın diyor. Yakıyorlar. İçine girin diyor. Diyorlar ki girmeyiz. Ve bunu Resulullah söyleyeceğiz. Yani sen böyle dedin. Bu bizim kafamıza takıldı. Gelince söylüyorlar. Diyor ki peygamber efendimiz girseydiniz cehenneme giderdiniz gördüğünüz zaman. Şey itaat ancak maruftadır. İyi şeylerdedir. Günahta itaat olmaz. Girseydiniz ateşe cehenneme giderdiniz buyuruyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şeylerine bakacak olursak, ahlakına ve bize öğrettiği şeylere bakacak olursak tepeden bakıp genel hükümler çıkartacak olursak çıkartmak gerekirse şunu görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meseleleri bir bütün olarak çok güzel görüyor ve o bütünün her tarafını dengeli bir şekilde tatmin edecek şey koyuyor, hüküm koyuyor. Hiçbir kimseye haddinden fazla şey vermiyor, serahiyet vermiyor, hiçbir kimseyi de ezdirmeyecek efendim şey yapıyor ve insani ilişkilerin her çeşidini efendim gayet güzel bir şekilde tanzim ediyor kendisi de efendim bunu e, kendi hayatında bize bir e, numune olarak e, gayet güzel bir tarzda gösteriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ahlakının genel e, vasıflarını şey yapmak gerekirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzel ahlaklı şöyle anlatıyor. Efendim e, güzel ahlak hasbi olacak. Yani e, karşılıksız olacak efendim ve Allah rızası için olacak. Yani bir hadis-i şerife soruyorlar güzel huy nedir riyaset olarak? Diyor ki taseluven kat'aka, timen haramete ve tafu ammen zalemete. Senle ilgiyi kesene sen gidersin, darılmazsın, gider gelirsin. E, sana vermeyene sen verirsin, sana zulmeden sen affedersin. Ve güzel huyun, buradan anlıyoruz ki, yapılan bir iyiliğe mukabele tarzında olmadığı, kötülük yapılsa bile iyilik olduğu anlaşılıyor. Güzel huyun hasbiliği diyoruz biz buna, yani hasbeten lillah, sırf Allah'tan sevap bekleyerek yapılıyor. Yoksa o adam bana iyilik yaptı da ben de ona iyilik yapıyorum diye değil, kötülük yapsa bile insanın iyilik yapması gerekiyor. Bu bir, efendim. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mesela bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki musibetin, insana gelen hastalık veya yüzücü bir olayın da Allah'ın bir ikramı olduğunu anlamayan gerçek mümin değildir diyor. Yani olaylara bakışı Peygamber Efendimiz'in bizim baktığımız gibi değil, hastalık gelmiş. E, bu da Allah'ın bir kaderi Buna sabredince sevap kazanacak. Bir musibet gelmiş ve o da Allah'ın bir kaderi.